Evet, o da kaybede başlığına. Ölmeyiz. Açık açık. O internete veriyor. Bir de sesin gel oradan. Sende. A'udu billahi minnes şeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in Rabbana teqabbel minna inneke entes-semi'ul aleyh Muhtelam kardeşlerim Bu sohbetinde hemen hemen her dönemde tartışılan ve bütün İslami cemaatlerin da karşısında olduklarını ifade eden bir konu üzerinde duracağız. İslam'a sokulan bid'atlar ve batıl inançlar. Bu konuda bir çalışmam da vardı. Bilmiyorum, burada var mı bir örneği. Ee, 2000 civarında bid'at ve batıl inancın toplandığı bir çalışmaydı. Dedikem onu tanıtmak hem de bu konu hakkında özet bir malumat verme üzerine duralım. Değerli kardeşlerim e, önce bidat nedir? E, tabi yüzlerce geçen belki daha fazla binlerce tarifi yapılmış konulardan bir tanesidir bidat. E, ama e, şunu özet olarak tarif bağlamında söyleyebilirim. Eee Hazreti Peygamber tarafından e, bize beyan edilmemiş, gösterilmemiş ibadet ve batıl inançlardır. Yani bir yenilik eğer inançta ise biz buna batıl inanç, hurafe diyoruz. Eğer amelde ise ona bid'at diyoruz. Yani Böyle aralarında bir nuas vardır. Akide'de olan virüslere, yeniliklere, hurafe ve batıl inanç ama ibadetlerde olan yeniliklere de bid'at diyoruz. Bid'at arkadaşlar pirincin içindeki beyaz taştır veyahut bedendeki virüs konumundadır. hepimizin de hatırladığı gibi el yawme ekmeltü lekum dinekum ayetiyle Allah-u Teala bize peygamberi vasıtasıyla bu dinin kemale erdiğini beyan etmiştir. Yani artık dininiz kemale ermiştir. Malumunuz Hazreti Adem'den beri İslam dini bütün peygamberlere vahiy ediliyordu. Fakat bu ayetle artık bu binanın tamamlanmış olduğunu, artık eksik bir yerinin ve bir tarafının kalmadığını beyan ediyordum. İmam Malik de bu ayeti delil göstererek dinde olmayan bir konuyu İslam'a sokanın aslında bilerek Bilmeyerek, kasıtlı ve kasıtsız olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın davasına hiyanet ettiğini iddia ediyor. İsterse söylesin, açıkça beyan etsin, isterse etmesin. Çünkü burada deniliyor ki bu din kemale ermiştir, ihtimal olmuştur. Bidat bir yalandır arkadaşlar. Yani Allah ve peygamberin emretmedi, söylemediği bir şey uydurmaktır. Dolayısıyla yalandır ve istiradır. Şimdi bir işinin adına yalan konuşmak, istira atmak ile Allah ve Resulü adına istira atmak, düzmek, efendim yalan söylemek, uydurmak farklı şeylerdir. Birisi dindir, birisi de normal bir mühtandır, bir günahtır. Yani demek istiyor ki, evet ben e, din ortaya koyuyorum. Yani ben Allah ve Resulü'nün beyan ettiği dini beğenmiyorum, ben kendim bir din anlayışıyla e, sizin karşınıza çıkıyorum demek istiyor. bu açıdan bir at koymada bir şirk var arkadaşlar. Yani bir şirk yönü var. Nasıl? Çünkü din vaz'ı din sahibi Allah'tır malumunuz. Şimdi din adına bir şeyler ortaya koymak ise Allah'a ortak koşma bir majını verir. Yani Ben de koyarım. Allah şari ise ben de şariyim demek istiyor. Dolayısıyla bidatta bir şirk yönü vardır. Bu açıdan arkadaşlar çok önemlidir ve çok sakıncalıdır. Malumunuz hadis kitaplarında 99 kişiyi öldürenin tövbesinin mümkün olduğu, hatta onu güzel tamamladığı malumunuz. Ama E, hadis şerifte bidat sahibinin tövbesinin geçersiz olduğu beyan ediliyor. Manh tejze, inna Allah tejze tövbe an sahibi kulli bidatın. Yani Allah her bidatçıdan tövbeyi kaldırmıştır. Her bid'atçının tövbesini reddetmiştir. Şimdi burada neden arkadaşlar? Müşrik için töbe söz konusudur. Katil için töbe söz konusudur. Zinakar için e, töbe söz konusudur. Hatta Hazreti Saadet'te malumunuz e, had uygulanan iki şahsın tövbeleri hakkında Hazreti Peygamber'in ifadeleri malumunuzdur. Onun için ben tekrarlamayayım burada. Peki neden bütün bu büyük günahlarda, kebairde neden tövbe söz konusudur ama bid'at ve bid'atçının tövbesi söz konusu değildir. Neden? Bunun en önemli nedeni şudur arkadaşlar. Malumunuz tövbede e, nedamet, pişmanlık ve günahı durdurma günahtan vazgeçme çok önemlidir. Yani günahkar birisi ben tövbe edeceğim dediği zaman o günahtan vazgeçmesi o günahı durdurması gerekir. Ama bid'at sahidi için bu imkan yoktur. Yani bid'atı çıkaran bir insanın bid'atı ortaya koyan bir insanın ondan vazgeçmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü evet kendisi tövbe eder ama çıkarmış olduğu birat devam ediyor. Yani dolayısıyla günahın önüne geçilemiyor. Ama bir insan katil yapmış, tövbe etmiş. Bundan sonra katilin öldürmenin söz konusu olması düşünülmüyor. Mümkün değildir. Ama bidatta öyle değildir. Bidat devam ediyor. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Arkadaşlar düşünelim. Bin sene önce birisi Bir bid'at ortaya koymuş. Ve tövbe etmiş. Ya kitaba koymuş o bid'atını, ya da insanlara göstermiş ve öğretmiş. İşte arkadaşlar, o kişi, o şahıs, bin sene önce tövbe ettiyse de, bugün onun bid'atı devam ediyor. Yani tövbenin şartı gerçekleşmemiş olur. Gerçekleşmediği için de, Hz. Peygamber Aleyhisselam, اِنَّ اللّٰهَ تَجَزَتْ تَوْبَةَ ançar di kulli bidat yani her bidat sahibinin tövbesi reddolunmuştur geçerlidir. Allah onu reddetmiştir şeklinde bir hadisle zaten bidat ve bidatçılığın ne kadar vahim ve ne kadar kötü olduğunu bu hadis bile ifade ediyor. Başka hiçbir şey olması arkadaşlar. Hatta bırakın yaşlıyan için alimler Bir mezarından geçildiği zaman kendisine selam verilmemesini söylemişlerdi. Niye? Bu bir tavırdır arkadaşlar. Yani e, bir de selam verilmeyeceği, bir de her türlü dialogun kesileceği, cenaze namazına katılınmayacağı, hatta arkadaşlar mezarının başında bulunduğumuz sırada ve mezarının yanında kabrinin yanından geçtiğimiz anda kendisine selam bile verilmemesini önermişlerdir. Neden? Bu bir tavırdır. Yani Allah'ın dinine karşı alternatif bir din sunan bidat çıkarmak suretiyle Allah'a ortak koşmaya çalışan İslam'ı eksik bulanlara bir tavır olarak bunu değerlendirmişlerdir. Zaten bundan daha kötü arkadaşlar bir müeyyidenin bir yaptırımın İslam'da olduğunu ben bilmiyorum. Varsa arkadaşlar söyleyebilirler. Yani böyle düşünürüz ki bir insan öldükten sonra da kendisine ambargo konulacak. Bir atçı dışında ben herhangi bir kimse hakkında böyle bir müeyyideyi tanımıyorum. Arkadaşlar e, bitatçılık konusunda e, karşılaşılan bir önemli problem şudur. E, Bitatçılara karşı müthiş bir e, mücadele ve müthiş bir reaksiyon gösterilmektedir. Malumunuz Ömer bin Abdülaziz dönemine kadar cuma günleri ehli beyte Lanet getiriliyordu yani telağin yapılıyordu ehl beyte Ömer bin Abdul Aziz güzel bir çıkışla bu bidatı ortadan kaldırdı yani ehl beyte Cuma günleri minber ve mihraplarda yapılan bidatı kaldırınca Ömer bin Abdul Aziz ne ile itham edildi bidatçılıkla itham edildi ve dini değiştirme ile itham edildi. Şimdi günümüzde de birçok kardeşimiz, davetçi kardeşimiz gerçekten sünnete ittiba etmeye çalışan ve e, sünnete muvafık bir İslam'ı ortaya koymaya çalışan birçok davetçi kardeşimizle aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Niye? Diyor işte, yahu bu yeni bir din ortaya çıkarıyordu. Halbuki Kendisinin dini değiştirdiğinden habersiz Bununla ilgili şöyle bir fıkra anlatıyorlar. Malumunuz e, trafik kurallarına göre e, bir sürücünün sağ şeridi takip etmesi gerekiyor. Şimdi birisi sol şeride girmiş. Ve şöyle diyor. Bakıyorum ki karşıdan hep arabalar geliyor. Ya diyor bu insanlara ne oluyor yahu? Niye bunlar Şeridi değiştiriyorlar. Niye ters yola girmişler? O yüzden kendisi ters yöne şeride girmiş. Şimdi arkadaşlar aynen bunun gibi aslında e, sünnet dışı e, sünnete muhalif ve bidatçı bir yöntemle ortaya çıkanlar aynen trafik kuralları gibi sağ e, şeritten değil de sol şeritten trafiğe çıkan bir sürücünün durumuna düşer. Arkadaşlar, bid'at konusunda birçok tartışma yapılmıştır. Halen de yapılıyor. Bunlardan bir tanesi e, bid'at-ı hasene diye bir konunun olup olmadığıdır. Yani, e, bid'at-ı hasene var mıdır, yok mudur? Alimler tarafından tartışılmıştır. Vardır diyenler, için önemli delili öne sürüyorlar. Birisi, birisi e, Hazreti Ömer'in cemaatla namaz kılmaya, kıldırmaya ne güzel bid'at demesi. İkincisi de İmam-ı gelen bir ifade. Yani bid'at, bid'at-ı hasene bid'at-ı seyyiye diye iki şekilde algılamış olması. Tabi ne Hazreti Ömer'in Ne İmam Şafii'nin ne hiç kimsenin arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bütün biratlar Dalalet. e, dalalettir sözünden sonra herhangi bir tavır ortaya koymaları mümkün değildir. Koyma hakları yok ve böyle bir şeyi de düşünmemişler. Yani İmam Şafii nasıl olur da bir ehl-i sinnet alimi olur eğer Hazreti Peygamber'in kesin bir emrine karşı çıkıyorsa onun bir alim olması mümkün değildir. Hazreti Ömer de öyle. Hazreti Ömer'in de Hazreti Peygamber'in kesin olarak Kullu yani her bid'at dalalettir sözünden sonra ne Hazreti Ömer'e ne Hazreti Ebubekir'e ne İmam-ı hiç kimse hiçbir Allah'ın kuluna peygamber evet her ne kadar bütün bid'atlar dalalettir demişse de ben bazıları bid'attır diyebileceğim. Sözüne E, selahiyeti ve e, yetkisi yoktur arkadaşlar. Onun için bazı alimlerin mesela işte bid'at e, çifti olarak bid'at-ı hasene olarak minareyi göstermeleri bid'at-ı hasene olarak bu tür işte cihazları göstermeleri isabetli bir değerlendirme değildir arkadaşlar. Yani şu mikrofon bid'at değildir. Nedir? Malumunuz hadiste kim güzel bir çığır açarsa onun sevabına ortak olur. Onun amel edenlerin sevabı kadar ona o da ortak olur. Yani bunlar çığırdır. Hayırlı hizmetlerdir. Dolayısıyla bunun yani bu mikrofonun şu masanın şu ekranın internetin bid'atla alakası yok. Zaten bid'atın tarifinde onu beyan ettik. Dedik ki ibadet ve akidede. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar günlük e, gelişmelerdir. Bugün mikrofondur. Yarın belki böyle e, vasıtasız, telsiz bir e, mikrofon çıkabilir ki birçok çeşidi oradan çıkmış Onun için bunlara bidat demeyiz. Bu açıdan arkadaşlar bidat hasene yoktur. Yani bakın çok açık ifade etmiş iki hadisle. Kullu bid'atın dalalı. Bir. İkincisi de inna lah tebeze en sahibi kulli bid'atı. Yani her bid'at işleyenin diyor. Her bid'at işleyenin tövbesi red olunmuştur. Bir. Her bid'at dalalettir. Bu iki delilden dolayı bidati hasene yoktur. bidat hasene vardır. demenin şu sakıncası var arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Şundan dolayı e, bid'at-ı hasene vardır desek artık kötü niyetlilere, dine efendim yenilik getiren, dini beğenmeyenlere, efendim e, kendi kötü emel ve arzularını İslam'a mal edenlere büyük bir fırsat doğmuş olur. Mesela akşam namazı e, üç rekattır. Gece ki millet huşu göstermiyor. İnsanlar huşu göstermiyor. Hadi bunu dörden çıkaralım. Yani bakın eğer iyi bir bid'ata yani bid'at-ı haseneye burada e, imkan ve yol verilirse cevaz verilirse her kötü niyetliğe bu e, konuda istismar yolu açılmış olur. Ve vermek istediği o batıl inancı, dalaleti bid'at-ı hasene adıyla İslam'a mal etmeye çalışır. Dolayısıyla bu sakıncalarından dolayı da Hazreti Peygamber'in her bid'at dalalettir hadisleri gereğince e, bid'at-ı hasene diye bir kavram yoktur. İmam Şafii'de Ebu Hanife'nin öyle yaklaşımları da ve Hazreti Ömer'in o yaklaşımları üstünden dolayı güzel bir yeniliktir ya. Yani, yani lügatı olarak ele almıştı Yani evet bu uygulama yenidir. Lügat olarak yenidir. Şimdi kadar onu uygulamamıştık. Yeni uygulamaya çalışıyoruz. Aslı vardı ama yenidir. Görmüş olduk şeklinde. bir, bir e, luat yaklaşımıyla ona yaklaşmaktan başka bir e, çaremiz olmaz. <gülüyor> Arkadaşlar e, bid'at konusunda yapılan hatalardan bir tanesi de e, ifrat ve tefrittir. Yani e, geçenlerde bir kitap e, elime geçti. E, şöyle maşada oturmanın Aşıkla yemek yemenin, çatalla yemek yemenin, bid'at olduğunu ifade ediyor. Bakın, bu nedir? Bu, bid'atta ifrat anlamına gelir. Bid'atta tefrit de, biraz önce bahsettiğimiz işte, e, bid'at-ı hasene ile ortaya çıkmaktır. Bununla ilgili, bazı kitaplarda şu örnek verilir. Yani, bidat eee, Hasene veyahut e, bid'at konusunda ifrata gitme konusunda Mısır'da bu tekfir ehli, cemaati olarak bilinen bazı kesimlerin şöyle bir yaşanmış olayını anlatıyorlar. Hatta o kitaba da aldım. E, bir e, Müslüman o kesimden bazı gençleri bir yemeğe davet ediyor. Yemeğe davet ediyor. Şofrada e, kendilerine yemek takdim ediyor. ev sahibi o cemaat e, mensubu insanlar da birbirlerine bakıyorlar diyorlar vallahi işte bir, bir atı yakaladık sofrayı yakaladık diyorlar ne yapalım hadis-i şerif memra aminkumun kerene fell yagiru kim bir, bir atı kim bir kötülüğü görürse hemen onu izale etsin ev sahibi mutfağa gidince bu arkadaşlar toplanıyorlar ve sofrayı taram edip oraya bırakıyorlar Ev sahibi mutfaktan gelince ne oldu? Hayır kavga mı oldu? Bir şey mi oldu? Hayır diyor. Bir bidat gördük. Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Nerede bir bidat görseniz onu izale ediniz. Biz onun için onu izale ettik. Tabi e, herhangi bir durumu oradaki pozisyonunu bozmuyor ev sahibi. Onlar da bir gelmiş fark etmiş. Onlara güzel böyle bezden bir e, sofra serülüyor. Bunu kardeşlerim. size sünnet olan sofra. Siz buyurun yemeğinizi yiyiniz. Ben geleceğim. O da gidiyor. Kapıda bekleyen bisikleti parçalıyor. Parçalıyor. Tabi yemeği yiyorlar. Çay içiyorlar mı içmiyorlar mı bilmiyorum ama çıkınca bakıyorlar ki bisikletleri parçalanmış Vay be diyor. Vallahi diyor. Araba çarpmış bu bisiklet. Hayır kardeşim vallahi diyor. Araba tangir falan basmamış. Çarpmamış. Ne oldu diyor. Diyor. Ben Ben <gülüyor> ben bunu yok ettim. Nasıldır? Siz bana hadis okudunuz. Nerede bir bidat görseniz onu izan ediniz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam nerede bisikletle gitmiş? Siz söyleyiniz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bilmediği şey sizin anlayışınıza göre bidattı. Ben de o uygulamanızı yerine getirdim ve bir bidatı parçaladım. Hepsi bu kadardır. Oradan intikamını almış oluyor tabi. Şimdi arkadaşlar tabi bu anlayış ifrattır. Yani bisiklete binmek birad değildir. Uçağa binmek birad değildir. Nedir? Bunlar teknolojik şeylerdir. Ve insanın aklına, insanın kabiliyetine terk edilmiş şeylerdir. Malumunuz meşhur hurma budaması bundan dolayıdır. Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kardeşim Allah beni hurmayı budamak için değil göndermemiştir. Bu konuları benden dahi bilirsiniz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatta olsaydı bunu uğraşmazdı. Belki Hüseyin kardeşine derdi ki: "Evladım sen bunu kur." Ben anlamıyorum. Öyle demesi çok normaldir. Ama ahiretten, cennetten, namazdan, efendim Kur'an'dan, vahiyden bahsetmek, açıklamak, getirmek peygamberin görevleri arasındadır. Onun için arkadaşlar bidatta ifrat ve tefridin de zaman zaman olduğunu görüyorsunuz. Bu açıdan sizin gibi davetçi kardeşlerimizin özellikle bazı konuları iyi bir demeleri, tahlil etmeleri gerekir. İşte onların bir tanesi arkadaşlar bidatın ne olduğu. Yani bidat nedir? Sünnet nedir? Ne değildir? Mezhep nedir? Yani bu konular asırlardır Müslümanların gerçekten zihnini ışıgal etmiş. Ha, tarikat, mezhep, vahiy, hidat. Bunlar. Bu konuların çok iyi irdelenmesi ve ortaya konulması lazım. Sizler de dikkat edersiniz ki Bugün Müslümanlar arasında olan ihtilafların yüzde doksanı, belki doksan beşi bu kavramlardandır. Yani bu bidat mıdır değil midir? Yani sofranı üzerinde yemek yemek e, bidat mıdır değil midir? İşte e, o kitabı ben Hacı Bayram çevresinden aldım. Bu Mahmud Efendi dedikleri cemaatın, Ee, yani ortaya koymuş olduğu bu kitabı yazarken arkadaşlar bir daha 400'e yakın kitap gözlem geçirdim. Dedim Türkiye'de de neler var, neler yok. Onu da bir göreyim. Onun için onu da okudum. halen böyle kaşık kaşıklaymanın yani, sofrada oturmanın e, bir daha at olduğun sandalye oturmanın. Herşeyi yani işte, ona göre şimdi bu masayı izah etmemiz lazım çünkü bir bir daha ama ne güzel hizmet yapıyoruz. Evet. Onun için arkadaşlar e, bu konunun e, özellikle davetçi kardeşlerimiz tarafından iyi bilinmesi lazım. Yani bid'at nedir ne değildir o konuları iyi e, bilmemiz gerekir. E, şimdi arkadaşlar e, bid'at konusunda bazı e, kurallar var. Kısaca. Tabi bütün bunları çalışmamızdan bazı alıntılar. Hani bir bahçe düşünelim. Bir bahçeden dedim sizlerle beraber şöyle bir iki tane efendim örnek e, meyve e, alalım ondan. Bahçemizin içinde neler var onu e, ortaya koymak için. Arkadaşlar e, her yenilik bidat değildir. Yani bu bir faidedir. Her yenilik bir daha değildir. Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında ve diğer halifeler zamanında özellikle muamele ile ilgili bazı yenilikler ortaya konulmuş. Mesela Hazreti Peygamber zamanında fethedilen araziler askerlere veriliyordu. Mücahitlere veriliyordu. Ama Hazreti Ömer şöyle bir işgahat yaptı. Dedi ki, dedi ki, Ee, bunu e, sabit bırakalım gelirini mücahitlere verelim. Yani burada e, fakirlere, mücahitlere nasıl faydalı olur? Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam e, kendi zamanında e, evet istihatla öyle bir hükme vardı. Hazreti Ömer de bu şekilde çünkü kişinin de gayesi mücahitlere nasıl faydalı olabiliriz şeklinde bir ııı e, söz konusudur. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında e, tek ezan okunuyordu cuma günleri. Ama Hazreti Osman zamanında bu ikiye çıktı arkadaşlar. Neden? Ha bir rüktü yaşandı olayı. Hazreti Peygamber zamanında aleyhissalatü vesselam zamanında ııı e, cemaatın sayısı belliydi. Bir ezanla hepsine duyurulabiliyordu ezan. Ama Hazreti Osman zamanında artık cemaat çoğaldı. İslam devletinin sınırları genişledi. Hazreti Osman baktı ki tek ezan olmuyor. Onun dışında dışarıda bir ezan okutmaya başladı. Ya şimdi peki günümüzde ne olur arkadaşlar? Günümüzde de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın e, Uygulamasının daha isabetli olacağını düşünüyorum. Bu konuda Şeyh Elbani'nin de fetvası vardı. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar, evet, bazı yerlerde 2-3 milyon kişi Cuma namazını kılıyor büyük kentlerde. Ama işte bu bir atla, <gülüyor> bu bir atla artık bu sesi hepsine duyurabiliyoruz. Yani tabi oraya ünlem koyuyorum. Yani. Hani meçhul örnek verdikten sonra. Ve bu yenilikle. az o kelime işte kullanılmazsak böyle şeylere. Bir daha demesek daha makul olur. Onun için bence e, Elbani'nin de dediği gibi bugünde de günümüzde de cuma günleri tek ezan okunursa daha isabetli olur. Hatta İmam Şafii de El-Üm isimli kitabında bunu savunuyor. Diyor ki Resulü aleyhissalatü vesselam zamanındaki o Ee, şartlar yine yerine gelmiştir. Bundan böyle cemaata duyurma imkanımız daha rahattır. Ha minarelerde cihazlarıyla ezanı etrafa, cemaata duyurma imkanımız vardır. Bu açıdan diyor yine tek ezan olması daha önemlidir. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında e, tek camide Cuma bulunuyordu. Ama Hz. Ali zamanında özellikle artık Müslümanlar tek camide cuma kılma imkanını elde edemiyorlardı. Yani mümkün değildi. İki, üç daha fazla camide cuma ve bayram namazı kılınmaya başladı. Onun için şöyle diyoruz. Her yenilik, her yenilik bid'at değildir. Yine arkadaşlar özellikle küçük içenlere uygulanan E, cezalar. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında arkadaşlar belli sınırlı bir ceza yoktu. Mesela getirilip iç, içen birisi yani ya bir sopayla değinekle bir ayakkabıyla bir e, tazir cezası uygulanırdı. Hazreti Ömer zamanında e, Hazreti Ebu Bekir zamanında kırk Diğer halifeler zamanında 80'e kadar çıkarıldı. <gülüyor> Neden? Ha, burada e, alkolun yayılmasına göre yani yayılmış olan bu kötü geleneğin önüne geçmek için dolayısıyla ceza da kaldırılmış oldu. Yani Yükseltilmiş oldu. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'da da beyan edildiği gibi Tövbe süresine deniliyor ki Zekatının verileceği yerlerden bir tanesi de müellefe-i Bakın, yani kalbi İslam'la ısındırılmış olan kişiler. Yani daha doğrusu İslam'a davet edilen kesimler. Hazreti Ömer şöyle bir işgahat yaptı. Dedi ki Kur'an-ı Kerim diyor ki kalbi ısındırılmış olan, yani davet edilmesi gereken kişilere Bir pay veriniz diyor Kur'an-ı Kerim Tövbe Suresi'nde. Vel muellefeti kulübuhum. Ayet. Hazreti Ömer şöyle iştihar ediyor. Diyor ki, iştihadıma göre, kanaatıma göre, diyor ki, artık İslam'ın e, bu şekilde yani e, zekattan bir fon ayırma suretiyle insanları davet etmesine ihtiyacı kalmamıştır. Eğer böyle bir durum olursa yine ayeti uygulamaya çalışırız. Bu şuna benzer. Kur'an-ı Kerim diyor ki hırsızlık yapanın ellerini kesin. Ama el yoksa bir şey yapılamaz deniliyor. Değil mi? Şimdi ona bu şekilde, bu mantıkla ortaya çıkıyor. Diyor ki bu kesim yani kalpleri İslam'a ısındırılacak e, kimse yoktur. Öyle bir iştihatta bulunuyor. Tüm bid'atlar arkadaşlar e, zarar yönünden bir değildir. Yani evet küfre götüren bid'atlar var. Bir de günah olan bid'atlar var. Marxizm arkadaşlar bir inanç bid'atıdır. Sosyalizm bir inanç bidatıdır. Teslif, bir inanç bidatıdır ve sahibini dinden çıkarır. Malumunuz. Ama cuma günü kılınan zuhri ahir. Bidat olduğu halde, yani ne kılarız, ne tavsiye ederiz, hatta kitabımda da uzunca, onun üzere doğurdum. Bidattır fakat bir martisizm veyahut bir teçhiz inancı kadar elbette ki e, tehlikeli değildir. Sahibini dinden çıkarmaz en azından. Günahtır. Biliyorsunuz her günah küfür değildir. Ama her küfür günahtır. Bu açıdan şunu diyebiliriz arkadaşlar bütün bidatlar zarar yönünden bir değiller. Yani ab, görüp olan da hastadır kanser olan da hastadır. İkisi de hastalıktır. Ama Grip hastalığı ile AIDS hastalığı kanser hastalığı elbette ki bir değildir. Zaten uygulamalardan da onu rahatlıkla e, görüyoruz. <gülüyor> sünnetle beyan edilmiş arkadaşlar sünnetle beyan edilmiş e, ibadetleri değiştirmek bir aktır. Yani bu konuda Resulullah aleyhissalatü vesselam Şunu yapınız. mesela. Demiş ki namazlardan sonra 33 defa subhanallah الله deyiniz. 34 de diyebilirdi ama 33 demiş. Belirtmiş onu. Bu açıdan arkadaşlar onu otuz dört ve 32 olarak yerine getirmek bir rahattır. Ama gece namazı biliyorsunuz sünnettir bizim için. Gece namazında illallah şu kadar kılacaksınız dememiş. Yani onu Müslümanlara bırakmış. Bazen 8 kılmış, bazen altı kılmış. Ashab içinde gece namazında Ebu Hureyre için deniliyor. 400 rekat namaz kılıldığı rivayet ediliyor. 400. Niye? Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu kadar kılacaksınız dememiştir. Yani kişilere bırakmıştır. Geceleri her namazdan sonra şu duayı yaparsınız şeklinde herhangi bir sınırlama getirmemiş. Bu açıdan her Müslüman kendi ihtiyacına göre e, dua eder. Bir kardeşimize araba lazım, araba ister. Bir kardeşimiz bekardır, çok salihe bir kız ister Allah'tan, o duayı yapar. Evli bir kardeşimiz evlidir, arabası da var ama evi yok, ev ister. Diğer bir kardeşimiz Efendim şehit olmak ister. Yani duanın miktarı miktarı ve e, içeriği Müslümana bırakılmış. Dolayısıyla sünnet ile sınırlandırılmış, tespit edilmiş konuların dışına çıkmak nedir? Bidatıdır. Bu da bidatla ilgili konulardan bir tanesidir. Her bidat günahtır arkadaşlar. Her bidat günahtır ama her günah bidat değildir. Bakın içmek günahtır ama bidat değildir. Her bidat günahtır ama her günah bidat değildir. Bidat olan günahlar diğer günahlardan farklı ve daha ağırdır. Bu da bu konuyla ilgili olan kaidelerden bir tanesidir. Evet. Yine e, arkadaşlar e, günah ve bid'at farkı vardır. Günah ve bid'at farkı vardır. Günahta bir hata ve pişmanlık söz konusudur. Ama bid'atta bir baş kaldırı söz konusudır arkadaşlar. Aralandaki fark olur. Bir de atta baş kaldırı var. Yani ne benzetebiliriz? Şeytanın yaptığı bidattı. Hazreti Adem'in yaptığı günahtı. Yani bakın şeytan baş kaldırdı. Yaptığıyla ölmeye çalıştı. Dedi ki ben daha iyi bilirim. Ben ateşten yaratıldım. Ben Adem'den daha hayırlıyım dedi ve şeytan oldu. Bidat sahibi de öyledir. Diyor ki hayır benim uygulamam, benim efendimin yaptığı uygulama çok güzeldir, savunuyor. Yani onu Resul aleyhissalatü vesselamın uygulamasından da üstün görmeye çalışıyorum. Onunla ölünüyor arkadaşlar. Onunla ölünün için tehlikeli bir yola giriyor ve günahla Öğünme biliyorsunuz çok tehlikeli. Günahkar ise belki alkol almış, sigara içmiş ama pişmandır. Diyor ki ben hatalı olduğumu biliyorum. Keşke yapmasaydım. Hatta bakarsınız evet alkolludur, sarhoştur, hatta belki yola şerilmiştir alkoldan dolayı ama ayıldığı zaman gözyaşları ne? Biliyor. Asr-ı Saadet'te Abdullah El-Himar adında bir zat. Fethül Bari'de, Buhari'de geçtiği gibi elliye yakın defa alkol almış. Her defasında da Hazreti Peygamber tarafından cezalandırılmış. Her defasında. Onu kelep edenlere Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle emretmiş. Onu tellen etmeyiniz. O Allah ve Resul'unu seviyor diyor. Bakın. Ha bu bir günahkar diye Ama ashab içinde bir atıyla övünen birini bilmiyoruz. Nasıl olur yani Resulullah'a rağmen ben Resulullah'ın yaptıklarını, güzel gördüklerini ben güzel görmüyorum, ben eksi görüyorum diyen bir sahabiden bir Müslüman bile düşünülemez arkadaşlar. Nasıl bir Müslüman düşünülür ki? Resulullah bunu yapmış ben etkisi görüyorum. Daha güzelini ben yaparım. İşte bu bir Allah korusun insan küfre kadar götürebiliyor. Ama hadis-i şerifte sizlerin de hatırladığı gibi küllü bini adem hatta'ın diyor. Yani her Ademoğlu hata edebilir e, ve eee ve hata edenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Peygamberlerde de bu konuda sehven bazı yanlışlıklar olmuş da Hazreti Adem'in örneği en açığa diyor ki ve asa ademu rabbehu yani Adem Rabbine karşı günah işledi. Ama sonra tövbe ettik. Ey Rabbimiz biz günah işledik. Nefsimize ettik Ve e, hüsrana uğrayanlardan olduk. İşte arkadaşlar dolayısıyla e, günah ile bid'at arasında bu e, şekilde çok önemli fark vardır. Yani e, günah işlemek çok daha hafif neye göre? Bid'ata göre. Bid'at sahidinin efendim Tövbesi kabul olunur mu? Hadisi alınır mı? Cenazesi kılınır mı? Kendisine selam verilir mi? Kendisine kız verilir mi? Kızı alınır mı? Şeklinde ihtilaflar olmuştur. Ve bütün bunlar da arkadaşlar e, bunlar bir açıya karşı tavır alınmasından dolayı. Hatta demişler ki bir bir açı bir yoldan geldiyse mutlaka siz yolunuzu değiştiriniz. Yüzünüzü o yoldan çeviriniz şeklinde e, bir müeyyide konulmuş. Arkadaşlar yani işin garip tarafı şudur. Bütün güya ekollar, yani Sofisi, ehl Sünneti, efendim işte Mücahid'i, Mücahid'i, E, mezhep sahibi, hadis ehli, bunların hepsi prensip olarak ata karşıdırlar. Hepsi. Kitaplarına bakarsanız ama ne acıdır ki bir çoğunun uygulamaları bid'atın tak kendisi. Ha, onun için sohbetimin başında da ifade ettiğim gibi bid'atı tespit etmede hata yapılıyoruz. Sünneti tanımada haklı yapılır. Yani e, bid'atın tek panzehri var arkadaşlar. Nedir? Sünnet. Yani Kur'an ve sünnet. doğrusu vahidir. Bid'atı tanımanın tek yolu odur. Sünneti tanımaktır. Zaten hadis-i şerifte deniliyor ki her e, bid'at bir sünneti kaldırır. Bunu nereden anlarız. İşte e, cuma günleri, cuma namazından sonra kılınan zühri akır. Biliyorsunuz bu Haribe Müslim'de de geçtiği gibi Hz. Peygamber aleyhisselam ya evde ya da e, camide dört rekat ve iş yerinde dört rekat sünnet kılardı. Yani Cuma'nın sünneti dört rekattır. Şimdi sünnet. En kuvvetli hadis kitaplarıyla, sünnetle sabit olan odur. Ama şimdi zıhr ahır bidatını işleyen birisi bu sünneti kaldırıyor. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, haber verdiği o mucize de yerine gelmiş olur. Her bidat bir sünneti kaldırıyor. Bu açıdan arkadaşlar, yani ne demiş Hasan'ın Basri, Allah rahmet eylesin. Vallahi diyor, öyle bid'atlara batmışız ki, saplanmışız ki diyor, bir kıble kalmış diyor. Onun dışında değişmedi ki bir şey kalmadı diyor. Hani namaz ve husu, hani Kur'an kilaveti, hani Kur'an okunurken alınacak dersler, dökülecek gözyaşları ki Hazreti Ömer biliyorsunuz bir ayetten dolayı Tur Suresinde inne azâbe rabbi Evet senin Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Bu ayeti duyunca kendinden geçmiş Müslümanlar bir ay kendisini ziyaret etmişler. Bir ayeti duyduğu için arkadaşlar. Hani biz de Kur'an okuyoruz O da Kur'an okudu. Yani ne diyor Hazan'ın bahsediyor diyor ki evet e, öyle ki bir kiblemiş kaldı onun dışında Hz. Peygamber döneminde has ait her şey ya tam kaldırıldı ya değiştirildi ya bid'at olarak devam ettirildi. Evet, onun için o yani. daha o zaman tabi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan yaklaşık olarak senemi falan öyle bir şey Evet tabiindendir. Dolayısıyla o kadar o kadar e, vahim ve salgın bir hastalığı gibi her tarafı e, maalesef sarmıştır. allah Teala bizi, İslam ümmetini bu salgından korusun. Evet arkadaşlar ben burada noktalıyım şimdi isterseniz birkaç dakikaydı soru cevap şeklinde değerlendirelim. Evet. Diyarbakır'da çift şey var mı hocam Mender? Şafi Delaylı Var. Ama kaldırıldı. Yani iki bölüm Kıble yönünde olan caminin üzerine burası Hanefilere aittir yazılmıştı. Hatta Batmanlı da ben Batmanlıyım. Ben orada mahalli televizyonda program yapıyordum. O programlarda onu işleyen işleye doldu onu kaldırdık. Şimdi Diyarbakır'dakini de kaldırdık. Hatta e, Müslüman ve mezhep diye bir çalışmam var arkadaşlar. Orada da buna değinmişiz. Eğer mezhep konusunda e, gerçekten detaylı malumat sahibi olmak isterseniz o tutaptan bir birat, yani bak dedik ya biratı iyi bir gelememiz lazım. Tahlil etmemiz lazım. O konuda işte 800 sayfalık bir çalışma yaptık. Ne kaldı? Eee mezhep konusunda da öyle bir çalışma yaptı. Aşırılık konusunda da diğer konuları irdelemeye çalış Vahiy ve e, tarikat e, konularını bu açıdan kardeşlerimiz oralardan isteseler yani istifade edebilirler. Hamdolsun o biratı kaldırdık. Evet. Varsa arkadaşlar konuyla ilgili soruları buyurun. Hocam günümüzde <gülüyor> hani Mevlüt falan oluyor ya. Bunlar bidat mıdır? İbn-i de e, işaret ettiği gibi arkadaşlar bu yapılan uygulamalar, bu etkinlikler iki şekilde değerlendirilebilir. Yani şöyle bir Peygamber'den bahsedilecekse, ona salavat getirilecekse diyor ve o esnada Kur'an okunacaksa buna bidat diyemeyiz diyor. Niye? Çünkü Allah'ın rahmeti e, toplanıp Kur'an okuyan Allah'ı anan bir topluluğun üzerine iner diyor. Ama bugünkü manada gerçekten e, Hz. Peygamber'in söylemediği şeyler, hasabın söylemediği şeyler, e, yüzlerce iftira dolu bazimetinler okunuyor. Tabii tabii. Hatta bu e, çalışmamda Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlütlerde söylenen o e, bid'atları, hareketleri dillendirilir. Onun için o şekilde İbn-i gibi biz de düşünüyoruz. Bid'at şekilde de bu uygulanabilir e, ve ondan da istifade edilebilir diyor. Yani dediğim gibi Hz. Peygamber'den bahsedilecekse, Allah anılacaksa bu konuya bid'at denilmez diyor. Hani mesela cenaze oluyor, diyorlar. Onlar bir dağıttır. Yok, onlar bir dağıttır. Yani elli ikidir, doğru ikidir. Onlar, onlar bir dağıttır tabii. Evet. Ama ölüye sadaka biliyorsunuz, tavsiye edilmiş. Evet, buyurun. Örnek olarak bir işaret mesela. Evet. Şimdi bunu ama cedisinde birinizde maalesef çok kullanılıyor bu. Bu... Teknoloji ürünü, hizmet olmadan halde bunu amacın dışında kullanan kişi günah bir bilen bir şey olur yoksa bilen sahibi mi? Bir de hocam, biz bu şeylerle alırız da hizmet olduğunu biliyoruz. Evet. Neden dolayı? Biliyor musunuz? E, biz atlar da asıl olan sünnettir, vahiddir arkadaşlar. Yani şimdi Resul Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki beş vakit namaz farz kılınmıştır. beş vakit. Şimdi. o zuhri ile bu 5-6'ya çıkarılmış oluyor. Ki, ne Hazreti Peygamber, ne Halifeleri, ne de Mezhep imamları. Yani ne İmam Şafi, ne Ebu Hanife, ne İmam Malik, ne Ahmed bin Hanbel, ne Caferi Şata, hiç kimse bu namazı kılmamış mı? Siz düşününüz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan 400 sene sonra çıkmış bir ibadet, nasıl adet daha doğru nasıl ibadet olur? Dolayısıyla dört sene sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan dört sene sonra çıkmış ki bunun dışında başka bir ibadet yoktur. Yani Resulullah zamanında olmayıp sonradan halen binlerce, milyonlarca kişi tarafından kılınan bir ibadet yoktur. Teheccüd mesela sünnette var. Teravih sünnette var. E, efendim duha sünnette var. Evvabi'nin sünnette var. Ee, namazlardan önce ve sonra kılınan nafileler sünnette var. Tek sünnette olmadığı halde halen insanlar tarafından hararetle kılınan bu vardır. Ama bu da genelde sünnetin bilinmediği sünnetin e, tanınmadığı yöreler olur. Mesela Arabistan'da bulamazsınız bunu. Pakistan'da yoktur. Suriye'de çok azdır. Birakta azdır, Mısırda azdır. Tam merkezi bidatların çok işlendiği yerlerdedir. Türkiye'de. İşte yani evet, tabi anlaşılmaz Evet. Aa, o bahsettiğiniz şey bidat olmaz diyelim ki interneti, interneti kötü bir yöntemde kullanmak eskiden şuna benzer arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'a e, mumasele olarak. Dent bir kitap alternatif bir kitap olarak şairlerim ortaya koyduğu bazı şiirler ve e, nazım e, eserler vardı. Bu açıdan bu bir ad değildir, bir günahdır. Yani pişlama karşı e, Allah korusun e, mücadele etmek, savaşmak anlamını taşır ama bir değildir çünkü yeni değildir. Bu yöntem. Rıslah zamanında bile biliyorsunuz o yalancı peygamberler de ellerinde el filu, filu ve madrake mel filu şeklinde bazı sapsatalarla ortaya çıkmışlar. Günahtır ama bir daha değildir. Hocam şimdi mesela televizyona karşı geliyorlar ya şeyhlar falan. Belki de şundan hani onlar uçuyor ya. <gülüyor> bu hani <uçuyorsanız gülüyor> burada görelim maşallah. Evet. Şimdi internette biz her uçuyoruz. Evet. Şey Tabii. Onlar gözükmeyince herhalde onlardan da tanıyorlar, ondan herhalde. Mütevcler evet. yani. yani çok önemli. Evet. Buyurun. Yani bu şey. şey. Şimdi Amerika ya da İngiltere dışında Müslümanlara e, hizmet edecek yenilikler, mesela diyelim sabah namazına katmak için telefonlara bunu kıl. Evet. Bu, telefon. bu telefonun alarmı. Yok alanı... bu şey değildir yani. yani. Bu, bu bidat değildir, e, hayırlı bir. ezmettir. Yani bunu bir her şey. E, kapısını çalıyor ezandan başka bak. Ha şimdi Bilal yerine sizin telefonunuz patır çalıyor yani kardeşim kalk diyor. Onun için bir adet la ilahe. Bu elan Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre diyor ki Resulullah Aleyhisselam ne Ramazanda ne Ramazan dışında 11 rekattan fazla kılmaz. Yani 8 artı 3 En, en efzali odur. Hz. Ömer tarafından yerimiz kılındığına dair zayıf bazı rivayetler var. Zayıf. Zayıf evet. Çok açık, alabilir miyim? Evet, arkadaşın sözü soru için, tabii, ahiret, ahiret, işte bu kadar sunmuş gibi edilir ama, anlattırken gece namalarında da, mesela, şeyden bahsedilir, Ebu Hureyye'nin dört yüz mekata, Yani de, Hureyye, bölümünü, Resul tercih, bölümünü, Burada e, Resulullah tarafından Ebu Hureyde, ey Ebu Hureyde ey Ebu Zer, sen akşamları, geceleri 11'den fazla kılmayacaksın dememiştir. 8 kılacaksın dememiştir ama ve münelleyni değil, yani gece teheccüt namazına kalk şeklinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da her gece aynı E, sayıda e, teravih kılmamış. Yani geçmiş de. Hangisi? Yani geceden sayı geçmiş mi? son sonun Yok. O, e, farklı şeydir. Yani secdü ya buna. Hocam, ya, ya, ya, ya. Yani Hı. ibadetlerde, nafilelerde evet. kılabildiğimiz kadar açımız var mı? Yoksa Hı. peygamberin bize gece bir... namazında serbest tabii. Buna var mı? Delilimiz odur işte değişik Ee, değişik daimî tabii Resulullah sallallahu değişik ve sellem ve rakamlarda, sayılarda e, ter, e, gece namazı kılması bile sahabeler arasında öyle. Kısacası 8 kındı var. Daha farklı e, rakamlarda. Var. Evet. Bu hadislerden, hadisen eee onun ziyaretinde kılanlara bir şey söylemediği var mı? Yani Yani hiç kimse bu kadar Şunu demiş Gece kılmasanız Kalkalmasanız böyle kadar Onu yerine getirin demiş ama Rakam vermemiş Serbest bırakmamış <gülüyor> Vallahi bu Bunu şeyde okudum doğrusu bu Mustafa Sibayi'nin Ee, sünnet, İslam hukukunda sünnet çok güzel bir kitaptır. Evet. Mealcılara karşı yazılmış. Çok güzel. Ve belki tek kitap. ilk kitaptır. Orada ben okudum. Oradan <gülüyor> Kaynak hatırlıyorum. Olarak, Kaynak tabii. olarak gösteriyor yani. Tabi tabi gösteriyor. Rahatla. Tabi tabi bir sorun yok orada. Evet. Ben bulurum. Yani. Evet. Orada orada. Bak. Hacım, bir de kitabınızda kitabın içerisinde ben. Hani cemaat olarak hamaz kılıyor. Camiye girdim safta yeri yok. Evet. Ee, birisinin omuzuna vurdum, geri çektim. Evet. Bunun bidat e, olduğunu ben. <gülüyor> mı? Yani şöyle, e, o ok çekme bidattır. Yani sonradan, bazen e, bazı e, hadiselere de yahu benden ne istiyorsunuz şeklinde, evet. müdahale edenleri de görüyoruz. Onun için böyle bir <gülüyor> Eylemin olmaması daha tavsiyedir. Resulullah, canlı sığınması yalnız sığınması kılması işte için. bizim elimizde olan bir şey değildir. Yani, e, zaruretten dolayı hmm. kılıyoruz. Yani, bizim elimizde olmayan bir durumdan dolayı ve kast olmadığı için ne olacak? Orada herhangi bir e, sakıncası, günahı olmaz mahzuru olmaz. Evet. <gülüyor> Ama dediğimiz gibi bazı e, nahoş hareketleri de beraberinde getireceği için bu kere hem çeken hem çekilen de e, eziyet görmüş olur. Ama hocam o ikinci safta yalnız olmayacağına daha gelen halde yani şu olmaz diyen boş yer olduğu halde tahsis edeceğiz. Necdet. Boş şeror ama gitmiyor. Olmazını düşünüyor zaten ha, Var gitmiyor. Ha, i̇şte olmaz diyor ona. Kim tek başına kalıyorsa olmaz diyor. Ama doludur. Full dolu. Başka çaremiz yok. O zaman ne yapacağız? Biz de cemaate uyuacağız bu şekilde. Evet. Eğer çekerseniz tokatı yebilirsiniz. Bir <gülüyor> kere <gülüyor> yaptım. Şimdi de nahos Evet Doğru. Bakın. Onun için bidat oradan geliyor. Tamam, Namazda da huzur esaslı. Şimdi siz çekerken o adamın namazla olan bağlantısı, bağlantısı hatta değil şey, mi? Çekme de atabilir. Acayip bir söz söyledik. Bir, bir <gülüyor> <oldu. Küsur gülüyor> ya, Hüseyin kardeş ne güzel taslıyorsunuz. Evet. Adamın kisi Adamın değil varmış. <gülüyor> ben de doldurum. Evet. Adam bir laf etti. Ben ona var diyeyim, o O sark sahiplere ki bileceğim. Buyurun kardeşim. İki tane sorun var. Şimdi birisi hani çocuklara sınır düğünü falan yapıyor. Evet. Burada şimdi diyelim e, Kur'an falan okunmuyor. Sadece işte bir eğlence gibi yapılmış. Bu, yani dini herhangi bir mesele yok. Sadece bir eğlence. Çocuk sevinsin diye bir şey yapılmış. Bilat olur mu? Bir de şöyle evet. bir sorun var. Mesela diyor ki abdest alırsan besmele çekinmiyor. Tamam. Bismillah. Ben özür dilerim. Burada evzi besmele çekmek bidat olarak mesela. Besmele daha doğru çünkü hadiste avuz geçmiyor. Evet, geçmez besmele besmele çekti. Bu bidat sayılır mı? Yani orada kasıt yok. Kastı olmayınca olmaz ama esladır ki bismillah deyiniz onunla ittifak etmek en iyisi. Eee bir de şey diyorum o maksen eee şey götüren, götüren evet. De evet akide akide kendilerine açıkça belli okuduktan öğrendikten sonra işte tövbesi kabul olmayan <gülüyor> olmayan saçlardan <mı>? Allah korusun <gülüyor> ama çarptır demeyelim de pek siletmeyelim onun dışında zaten Allah'ın cezasını almışsın. tövbesi kabul olur. <gülüyor> Ama tekbir çok deriz yani. Mesela konuşmalarda diyor yani yalan gelmeyedik. Orayı yok. Oranın batıl yok. Sadece çocuk eğlen. Serensizler çocuk gezdiriyor. Ve akrabalar çağırıyor. Bir ne nedir iki yapıyor. yapmış Yani bunu da bazı dini eee ve cibeler altında değerlendirebiliriz. yani yemek yediriniz hadisi var ya. Bir de bir sünneti de kaldırma gibi bir niyet yoktur. Bir uygulama yoktur. Yani işte Resulullah böyle yaptı. Ben buna rağmen şöyle yapayım. Şeklinde de herhangi bir uygulama yoktur. İnşallah hayırlı bir kör olmuş olur. Evet. Bu farz namazdan sonra. Resmimi. Sen de bak. Evet. Resim alabiliyor musunuz? Zoru ağır kılıyor musunuz? Ben sende kılmıyorum. Ama cemaat kılıyor. Diyanet de maalesef eee halen istemediği halde kılmayın. Yani kamuoyunun tepkisini almak istemiyorum. Bazı yerlerde kılınmıyor. Biz bir zaman duydum, icamide kalınmıyor mesela. Şey, birçok yerde. Ben müftülük yaptım, yerden kaldırılmıştım. Memnun mu kaldılar yani? Çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cumhuriyetin değişmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz bir, bir asimofiya çıkartan var, <gülüyor> o, bir damız yayan var. Bir de buradan. Evet, o bidatı işleme evet. meselesi var. Birincisi e, bunlara üç kişiye bir bidatı ortaya çıkartan, iki o bidatı yayan, üçüncüsü normal, sıradan bir halkın o bidatı işlemesi. Bu üç kimsenin hükmü aynı olur mu? Bir de bunlara karşı muamele etin, aynı olur. Aynı değildir. Hatta e, hadis ravilerinde de şöyle deniyor. bidatçının e, rivayeti alınır mı alınmaz mı şöyle deniliyor diyor ki dediğiniz gibi belki o da e, bilmeden e, o bidata saplanmış ama o bidata bile bile davet ederse öyle birinin e, kesinlikle rivayeti alınmaz hadisi e, alınmaz demişler bir değildir biliyorsunuz e, bir kötülüğü işleyene Bir de o kötülüğü ortaya koyan, bir değil kıyamete kadar birisine vebal gelir. Aynı hadiste geçtiği gibi Hazreti Adem'in çocuğu katil çöğünün açtığı için kıyamete kadar diyor, gelecek öldürmelere ortaktır malumunuz. Evet. Neden? Çünkü böyle bir yol açılmış. Evet. Ama ondan sonra gelen kişilere bu yoktur. Niye? katil yapmış, cezasını yiyecektir, çarptılacaktır ama yeri bir konuda öyle değil. Yani pidatı ortaya koyan ile ona davet eden bir Aynen İslam'a davet eden ile birisi namaz kılıyor ama kimse karışmıyor. Ama biz her namaz kılıyor hem insanları ona davet ediyor. Onun daveti sayesinde Namaz kılanların da ecirine malumunuz ortak olur. Men sennef, islami, sünneten, haseneten, felev ecruha ve ecrumen amilebiye. Değil mi? Evet. O da on gibi. O açıdan farklıdır. Peki aslında. hocam şimdi e, yazılı görsel medyette internet falan ne olacak? Yani bir dilata ictimaden e, atıyoruz cahillikleri herhalde bilmeden bir dilat konusunda bir yazılı bir, evet. bir makale bıraktı. Fakat... ona ulaşamıyor veya bulamıyor veya hatırlayamıyor o kadar çok yazı yazmış. Esai işte, vesaire gider. Bunu da başka insanlar okuyor bu adamın. Şöyle yani bir makale yazıp o yaptığı bir adın hat olduğuunu, o yazının hat olduğunu, aynı yöntemle ya internetle ya gazeteyle ya televizyonla tekrar insanlara duyursa inşallah. Hasan Bey şahıncım. in Allah yagfir el zunub el cemian ayet-i kerime ev inşallah evet böyle biraz benim sorum yazıda kaldı. Evet buyurun. Farz namazlardan sonra gelen de yaşanca vaz diyorlar. Eee selamdan önce O sünnettir ha. Evet. Her selamdan sonra tabi sahip kitaplarda Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamdan sonra üç defa bazı yerlerde cemaat sünnet olduğu için bir kere ona karıştırıyor. Yahu diyor bizim geçmişlerimiz yapmamıştır bunu neden çıkardın demiyorsun Bak, sizinle güzel soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun kaynağı var mı yok mu diyorsunuz. Ama öyle diyor, ya diyor sen şu Hoca Efendi kadar biliyor muydun diyor. Bir tane ben <gülüyor> benim okuduğum bir yerde sadece üç defa Sefullah, Sefullah, Sefullah diye geliyor. Evet. Ondan sonra Allah'a emanet etselam. Ondan sonra o başvurdu. Evet. Hatta herkesin sesli olarak söyleyeceği e, asıl olan tabii. asıl olan ferdi. E, e, ferdi olarak herkesin zikrini içinden yapması lazım ama Ee, senin kardeşimizin de ifade ettiği gibi bazen de asap arasında hatta Resulullah'ın diyor şöyle dediğini diyor ben namazdan sonra ben ezberledim öğrendim anlıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü herhalde ümmeti cemaati öğretmek gayesiyle bazen açıktan da e, okurdu ki bize bu konuda iyi bir e, imkan verilmiş oluyor yani e, siz mesela e, açıktan okursanız cemaat-ı niyetiyle okuyorsunuz. Evet. Aa, evet. Belirli bir süreden sonra içinizden okuyorsanız demek ki evet. cemaatinizi eğitmişsiniz. Evet. E, duanın zikini nasıl yapılacağını biliyor. Artık herkesin kendisi yapması en uygundur. Bizimkilerin asullardır eğitiliyor zaten. Vallahi lisenedir daha Allah'u menet öğretememişsin demek <gülüyor> <gülüyor> O bir dua ama sünnette yoktur. Allah'u... Bir, bir de diyebilir miyiz? Yok bir de diyemeyiz. Niye? güzel bir duadır. Yıla bi ama cemaat olarak söylenmemesi dağil. Beraber. Herkesin kendi. Güzel bir duadır yani. Onun dışında eee çok dua metinleri var. Okunabilir. Peygamberimizden falan gelmedi mi? Yok <gülüyor> Yo, hamdolsun. Ben bu ben Buhari'den geldim. <gülüyor> <gülüyor> Müslim'den geldim evet. Efendim o aranızda bir dua yaparsanız cemaat komple diğer de öyle yapar. Evet. O evet. şey evet. onun aslı yok. böyle hareketleri yani şöyle böyle yani güye şerden serrini arkada iter hocam dua yoktu duada sınır yoktur şöyle elini diyorum onun için okumaların sakınca yok dedi güzel bir duadır güzel eee salatın tunçuna بها من جميع احوال الوفات وتقضي لنا ya bu duada ziddat deblediğimiz bir şey güzel bir duadır. Şimdi şimdi burada şeyler geçiyor. Seyyidin eee geçirmu geçirmü Resul aleyhissalatu kaina seyyidu diyor diyor. Ana seyyidu ve ledi adamım. bir yerde diyor ki ben var. evet ben Adem oğullarının efendisiyim diyor. Hazreti Hasan-ı Basri kim diyor ama. bu gençlerin efendileridir, şeyididir. Dünya da içinde. Onun yani, e, peygamberimize şeyid demede hadislerde beyan ediliyor ya. Evet. Yani bu takımdan ama, ama namazın ve evet. at denilmez. Niye? sünnet tarafı. Yok. He yok. Olmayan Resullar tarafından e, okunmuş dualarda yoksa, bazıları ezanla da okuyor. Evet. Bazı Batman'da mesela, evet. bazı evet. yerlerde Batman'da mesela evet. ben bizzat bunu bizzire değiştiriyorum. Ha diyor, esadu anne sayi denen Muhammeden. Yani ya. Resulahın huzurunda okunan, evet. yıllarca okunan ezanı değiştirmek. Müslüman evet. şefaatler Resulah gelir mi? Denmez. Şirk mi olur? Yad denmez tabii bir şirk olur. Sefaat velillah şefaati cemian. Şefaatın hepsi Allah'adır. Allah müsaade ettiği kişiler eee şefaat edebilir. Onun için ey Rabbim Resulullah'ın şefaatini bana nasip et diyebilirsin. Ya Resulullah şefaat diyemezsin. Böyle bir diyecek yok zaten. Üç yerde diyor Resulullah'a salat olsun ya aliye Üç yerde kendimden başka kimse şey, seni de hatırlayamam Ebu Dawud habisinde malumunuz öyle bir şey yani onun da yetkisi, ve bir dereceye kadar dostu allahü teṣallümü arkadaşlar hocamızın birçok kitapta değerlediği, bir, bir, bir kazandırdığı kitap e, bizde var almak istiyoruz arkadaşlar. şeyde var zaten senin kardeşimizde var yani. okumanızda evet. fayda görüyor yani Türkiye'de öyle bir çalışma yok ben arapçayı da takip ediyorum arapçada da var da o kadar detaylı bir şey görmedim evet. bu tip yok evet var da tabi olanları mı para haram dedim Bida'a değil haramdır. Mekruh değil mi hocam? Mekruha ısrar etmek haramdır. Mekruha bu cemaatte kimsenin çeceğini damir etmiyor. Var mı? Yok. var, yok, el açmak değil. El-sırh Müslüman'da mezhep.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 İlk kitaptı hakikaten. Yere ondan sonra çıktılar. Ve bu Hureyreği de orada çok güzel. Asimnet ve mekanet. Muhammed Tahti'nin kitapları. Muhammed Tahtı? Müzecin etrafında kişiler. Bunlardan yıllar önce. Böyle mi? Ben de vardı ama var onun suları. Benim işlerimizde sorunuz var mı? Yok mu? Yoksa? Hocam, şey önce. Sonra sünneti, önce kutlarımız, kutlarımız. Niye getim? Hayır yani. Resülatyon var mı? Yemekten önce hapı almış mı? Al mı Demi, doktor ne demiş? Demiş ki yemekten sonra almış Şimdi Peygamber gibi bir doktor olabilir mi? Diyor ki yemekten sonra. Habbı alınız bizde tamam. Yemekten sonra alacağız. Eza eza abunuzdan sonra ne yapalım? Allahumma Rabbe hadi ibdâ'u'l-tammâ ve'l-kâmil. Zaten nafileleri evde kılmak daha hayırlıdır. Süresi var mı mesela hocam mesela cumaya? Geldi işlerimiz belli bir aradan neslen o öğle namazının vakti o sünnet içinde aynı zamanda geçerdedir. Yani bu konuda Genişlediğimiz ifade edebilirsiniz. Orada e, henüz ezan okunmuş mu? Kâmet de okunmamış? okundu. Her her kâmetle ezan arasında evet iki rekat namaz var. O tahyütülmez kit var biliyorsunuz. Onu evet tahyütülmez dedi rahatlıkla. Gel bir... Yok, yani sünnettir. sünnet. İnat onun niye sakındırsınız? Sünnet. Efendim? Cumadan önce bir ilim Ömer'den bir zayıf hadis gelmiş. Bir kerekat o da diyor ki ben Resulan böyle kıldığını gördüm iki rekat. Çok tartışılmış. İbnü'l Kayyım, İbn Teymiyye Bu hadisi şey diyorlar yani, tazif ediyorlar, zayıf olduğu onu Evet Selep kılmamış. Ama Tâhiyet-ül var her zaman. Camiye girince bizim için açtık. İki rekat hazır. Cami, oturmadan. Cami selamlama sünneti. Hocam, öğle namazı okulmadı. Geçen taktikler kalan camiye girince, bilir İki rekat kılarsınız, tabi. Akşam, da... Akşam namazdan demiş ki diyen iki rekat. Zaten orada direklerine da... iki rekat namaz var. Kerahat vaktinde de Hı. yok. İşte bunlar üstü sınayi şeylerdir. Cenaze, stahiyeti mescid, kaza. Bunlar için şey yok diyor. Orada, ya, e, orada bir sınırlama yok çok açık arkadaşlaral bir çok açık bir şekilde orada bir bir son birak yani. Bu izale konusunda nasıl yapmalı? Ne yapmamız bunu nereler yapacağız? O davete girer. Udhu bil asle rabbike bil hikmeti ve'l me'ruf. Aşyaların mescidine gir. Evet. Terk et başa sen de diyor burada Hemen çıktım geriye. <gülüyor> şey var. Bu konuda e, Hazreti Hasan ve Hüseyin ile ilgili güzel bir kıssa vardır. Abdest konusu. Bir yaşlının, içi Hasan ve Hüseyin. E, bir yaşlı'nın yanlış abdest aldığını görünce şöyle müdahale ediyorlar. Diyorlar ki bu dedemizin yaşındada ne yapalım? Önce demiş Hazreti Hasan abi diyor. Sen abdest al. Ona diyelim ki amca bu abdesi nasıl görüyorsunuz? Sen aldıktan sonra ben ağlayayım. Gidiyorlar. Diyor ki amca kardeşimdir. Hazreti Hasan diyor ki e, diyorum sizi tanımaz mıyım? Peygamber torunlarısınız. Ama diyor amca bu abdest alıyor ben itiraz ediyorum. Ben alıyorum o itiraz ediyor. Hangimizin abdesi doğru bize söyler misin? Diyor. Buyurun kardeş evlatlarım diyor. Önce Hazreti Hasan abdest alıyor. Tabi Babasından, dedesinden gördüğü gibi tam alıyor. Sonra Hazreti Hüseyin abdesti alıyor. O da dedesinden gördüğü gibi. Ha diyor evladım anladım. Yanlış olan benim <gülüyor> Daha güzel ki diyor. zaman diyorlar ki sen bu Yani işte davetçinin çok sabırlı olması lazım. Sen doktorsun. Biliyorsunuz doktorlardan çocuklar kaçar. Onlar çocuk ahlaklı, Allah Allah. çocuklusu insanlardır. Çocuklar doktorlardan korkuyor mu? Korkmuyorlar mı? Çok korkuyor. Siz de doktorsunuz. Bu açıdan çocuklar bazen çocuklardan kötü koku da gelebilir. Evet. Hastadan. Hastadan kötü koku gelebilir. Buna rağmen doktor müdahale eder. Evet. Ben, sen, deri doktoruz. Kokuya rağmen hastayı tedavi edeceğiz inşallah. Zaten o var Bir hafta. bazıları bidattır. Bazı, Mesela adam diyor ki Galatasaray'ın maçı var. Ben akşam <gülüyor> namazını kılmayayım sonra yatsın yatsın namazını kılarken bunu da kaza edeceğim. Bu bidattır. Ama uykuda kaldın. Unuttun. Bu iki durumda kaza namazı kılmış. Ama o bizim yani Bizim gibi. Ama böyle toplum Ha, doğrudur. O, o bir bidattır. Kasten tabii. O zaman bizim de kılmamıza gerekiyor. Hepsini bir haftada evvel alamadık. Diğer evladım nasıl yıkanıyorsun bana anlatır mısın? Vallahi diyor o kadar bilmiyorum. Pazar günü gelince hepimiz toptan yıkanıyoruz diyor. <gülüyor> Öyleleri de var işte. Kaza ona benziyor işte. Şu bahsettiğimiz kaza. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Allah kabul etsin. Bu hacet namazı falan. Hacet namazıyla ilgili var. Ama uyku yok. İşte kahret edin. Evet. Uyku yok. Yani işte. Müstürük yapmıştınız değil mi? Evet. Niye hep merak etmiştiniz? Şimdi hadisler diyor ki, safları bölen direkler arasında saçlı sınmaktan men edildi. Bu ben de 3-4 şey birden kesildi. Bu iklim ne zaman başlayıştı? Konya sapı bölüyor yani. Üç sıra sapı bölüyor. Sak mendil var bizim şu O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkler arasında mı, arasında Mesela şurada şuradan, şuradan tuttuk, bir kısım şuradan tuttu. <gülüyor> hani hani şerifte evet. arayı gören bir şey mektupsunda diyor. Bunu batırıyorum. Ya şurada durun <gülüyor> diyor. Bir Minber mesela yapmışlar şurada. Birçok cami de var. İmam duruyor. Mesela eski camide. Evet. Buradan. Bir kısmı şurada. Bir kısmı şurada. İşte şu arayı ne yapacağız diyor. yani? Değil evet. Değil evet. Cami götürüyor. İyi götürüyor. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaman bayağı yapısını gösteriyor. Bir hacan penceresi. Evet. Birden olmaz, birden bunlar. Yani o e, bizimle olan bir durum olmadığı için asıl olan tabi Müslümanların kaynaşmasıdır ama bizimle olan ortaya çıkarılmış bir şey değilse allah Teala bizden onu sormaz. Ondan dolayı bizi sorumlu tutmaz. Doğrudur. Asıl olan gönüllerin omuzdan bir olmasıdır. Ama inşallah öyle bir gün gelir ki bu şekilde de namaz kılmış olan Biliyorsunuz bazı durumlar vardı. Hazreti Aysa'nın hadisi. Türkiye Aysa bu toplum yeniden yeni dine girmiş olmasaydı biz çok şey değiştirecektik. Değil mi? Evet. Onun için bunları da o şekilde anlayacağız. Haydi. Hâremini'nin 99 dokuz olucu ayeti, yanlış hatırlamıyorsan, hangi bir topluluk diyor, bir idat iptat eder, sünneti yok ederse, Allah kıyamete kadar o topluluğu, umumen o sünnetin zilâ gibi dönüştür. Çok ilginç. Doğrudur zaten. Hani şey yapılabilir, ama umumen idat edilir. Onun için inşallah, Allah kabul etsin. Yok ya bizim hayatımız, yani, Ömür boyu davet. Evet. Evet. Zaten bu kardeşlerle. De...